Bismillahirrahmanirrahim Müslümanlar için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününün önemi Kitapçığımız bu isimde ve yazarı Muhammed Salih el-Müneccid Tercüme Muhammed Şahin Hristiyan bir bayan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü ve Müslümanlar için bu günün önemi hakkında sormaktadır. Sorusu şu, Müslümanlar için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününün önemi nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü ne zaman ve nasıl kutlanır? Cevap, hamd yalnızca Allah'adır. Birincisi, <gülüyor> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olup insanların hepsine birden gönderilmiştir. Allah Teala insanları onun vesilesiyle şirk karanlığından çıkarıp iman nuruna ileterek kurtarmıştır. Ve onların ellerinden tutarak onları delaletten, hidayete ve dost doğru yola iletmiştir. Bu soru sizin için İslam dini hakkında geniş çaplı araştırma yapmanıza bir başlangıç oluşturmasını, İslam dinini tanımanızı ve onun hakkında birçok yeterli bilgiyi okumanıza vesile olmasını ümit ederim. Bu hanif din İslam hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmeniz için Kur'an-ı Kerim tercümesi meali elde etmeye gayret etmelisiniz. Hiç şüphe yok ki bu dine girdiğiniz zaman İslam'da bize kız kardeş olmakla mutluluğumuz kat ve kat artacaktır. İkincisi İslam'da ibadetler büyük bir esas temel üzerine kurulmuştur. O esas da şudur. Allah azze ve celle'nin kitabı Kur'an-ı Kerim'de meşru kıldığı ile peygamberi ve elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği sünnetten başka bir şeyle Allah Teala'ya ibadet, ibadet etmek hiç kimseye caiz değildir. Her kim Allah Teala'nın ve elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emretmediği bir şeyle Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederse şüphe yok ki Allah Azze ve Celle o şeyi ondan asla kabul etmez. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu şu hadisi ile haber vermiştir. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Her kim bu işimizde, dinimizde onda olmayan bir şeyi ona ihdas eder, açık veya gizli Kur'an ve sünnette aslı olmayan bir şey getirirse o ihdas ettiği şey kendisine reddolmuştur batıldır. Bu ibadetlerden birisi de bayramlardır. Zira Allah Azze ve Celle kutlamamız için bize iki bayramı Ramazan bayramı ile Kurban bayramını meşru kılmıştır. Bu iki bayramın dışında bir bayramı kutlamak caiz değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu günü Mevlid-i kutlamaya gelince, bilinmesi gerekir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bugünü kutlamayı meşru kılmamış. Kendisi de bugünü kutlamamıştır. Aynı şekilde ashabı da Allah onlardan razı olsun bugünü kutlamamışlardır. Halbuki onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bizden daha çok seviyorlardı. Ama bununla birlikte onlar bugünü kutlamamışlardır. Bu sebeple bizler Allah Azze ve Celle'nin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine uymamız, uymamızı emretmiş olduğu emrine uyarız. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Resul size neyi verdiyse, hüküm olarak neyi meşru kıldıysa onu hemen alın. Neyi de almaktan veya yapmaktan yasakladıysa ondan hemen vazgeçin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Zira sizden her kim benden sonra yaşarsa dinde çok ihtilaflar görecektir. Bu sebeple benim sünnetime ve benden sonraki doğru yolu bulmuş raşit halifelerimin sünnetini alın ve onlara azı dişlerinizle ısırırcasına sımsıkı sarılın. Dinde aslı olmayıp sonradan çıkarılan yeniliklerden sakının. Çünkü dinde sonradan çıkarılan her yenilik bidattır, her bidat dalalettir, sapıklıktır, her dalaletin sahibi de ateştedir. Evet, Peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini açıklayan şeylerden birisi de emrettiği ve yasakladığı her işte ona uymak ve itaat etmektir. İşte bunlardan birisi de doğduğu günü Mevlid-i Nebevi'yi kutlamamak suretiyle kendisine uymak ve itaat etmektir. Bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu günü yüceltmek, ona saygı göstermek istiyorsa, onun yerine başka bir şeri seçenek alternatif getirmelidir. İşte o seçenekte nafile olarak tutulan pazartesi günü orucudur. Bu oruç sadece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu güne özel değildir. Aksine her pazartesi günüdür. Nitekim Ebu Katadi el-Emsari'den Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme pazartesi günü orucu hakkında sorulunca o şöyle buyurmuştur. O günde pazartesi günü dünyaya geldim, doğdum ve o günde pazartesi günü bana vahiy Kur'an ayetleri inmeye başladı. Perşembe günü ise ameller kaldırılır ve Allah Teala'ya art edilir. Sözün özü şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü kutlamayı ne Allah Azze ve Celle ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşru kılmıştır. Dolayısıyla Müslümanların onun doğum gününü, Mevlid-i Nebevi'yi, Kutlamaları caiz değildir. Aksine Allah Teala'nın emrine boyun eğmeleri ve elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itaat etmeleri gerekir. Allah Teala'dan sizi hidayete ve dost doğru yola iletmesine niyaz ederiz. Allah Teala en iyi bilendir. Hayırlara vesile olması dileğiyle bu kısa kitapçığımız da bitti.